Kur'an-ı Kerim'de abdest farklı anlatılıyor ee, ama bizim uygulayışımız biraz daha farklı. Yok, hiç Aydınlatırsanız hiç, seviniriz. Hiç de demiş. farklı anlatılmıyor. Yani nasıl farklı anlatılıyor? Böyle farklı anlatılmıyor diye bir şey ki. Kur'an-ı Kerim'de e, Maide Suresi'nin 6. ayet Evet hocam. Ya yölesine amenu, ey iman edenler, izâ kumtum ilâssalâti, namaza kalktığınız zaman, yani namaz kılacağınız zaman, fâsülü vücûh hükûm. Şu 120 megabesini ellerde yıkeceğim bir yüzünüzü yıkıyorsunuz. birinci farz. İkincisi ve eydikumül mürafik. Ellerinizi dirseklerinize kadar. Arapçada yet kelimesi şu parmak ucundan omuza kadardır. Ama Allah şu e, dirseklerle sınırlıyor. Yani şu parmak ucundan dirsekler arada. İki elimizi yıkayacağız. Yani eydikum ellerinizi ikisini de dirseklere kadar. Vemsavul birûşükün başınızı mesedeceksiniz. Yani yüzümüzü yıkadık bir farz. Kolları yıkadık iki farz. Başı mesettik üç farz. Vercül Hükmüle El şu ayakların yanlarındaki topuklar var ya oraya kadar. O küçük topuklar onlar da dahil. dahil. Oraları yıkamakta da dördüncü farzı. Zaten abdestin dörtlü farzı var. El yüzü yıkamak. Kollarımızı yıkamak. Biz böyle anlatıyoruz. Başı mesetmek, ayakları yıkamak. Herhalde bu kulakların mesih falan olmadığı için ha. mi acaba yanlış anlaşılıyor? Bilmiyorum nasıl Şimdi abdestin farzı dörttür. Bu ayetten çıkıyor zaten. Evet, hocam. Bu arada işte her uzvu iki defa yıkamak, ağza, burnuna üç defa su, ver su vermek, kulakları ve enseyi mes etmek, parmakların arasını hilallemek, abdesti anzü besmele ile çalış başlamak, sonunda kelime-i şehadet getirmek bunlar sünnettir. Farz değil. Yani yani bir adam, o ayrımı bilmemiz lazım. Tabii. Bir adam ağzına burnuna su almasa, kulaklarına ve ensesine mes vermese yine abdesti Geçen tamam olur. olur. Ama tabii. sünneti yerine geçirmemiş Sadece o ağza burnuna su vermekle kazanacak sevabı kazanmamış olur.